Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde senin için e, oldukça kişisel bir alana giriyoruz. Zihnimizdeki o görünmez engeller. Evet, o hepimizin zaman zaman hissettiği duvarlar, değil mi? Aynen öyle. Elimizde Doktor Aladdin Ali'nin şişedeki kuş kıssası var. Çok güçlü bir metafor bu. Hı hı. Ama sadece o değil. Senin paylaştığın öğrenme psikolojisi notları, bir de şu erteleme alışkanlığıyla ilgili makaleler de var masada. Evet, hepsini bir araya getireceğiz. Görevimiz ne? Ee, tüm bu kaynaklardan damıtılmış böyle en keskin fikirleri bir araya getirip o yapamam dediğimiz anların ardındaki gerçeği senin için biraz olsun aydınlatmak. Kesinlikle kıssa gerçekten merkezde duruyor çünkü o yapamam hissinin kökenine yani kendi kendimize koyduğumuz o sınırlara işaret ediyor çok net bir şekilde. Doğru. Ama dediğin gibi diğer notlarla birleşince resim daha da şey katmanlı hale geliyor sadece engel içimizde. Demek yetmiyor. Yetmiyor evet. Bu engelleri nasıl neden yaratıyoruz hani ona dair de ipuçları var gibi. Bakalım bu farklı kaynaklar birbirini nasıl aydınlatacak? İlginç olacak. Hadi başlayalım o zaman. Kısa'nın geçtiği yer eski bir Darülfu'nun yani bildiğimiz üniversite dersliği. Evet. Evet. Talebeler Arapça dersinin zorluğundan fena halde şikayetçi. Böyle bir umutsuzluk havası hakim. Senin notlarındaki o öğrenilmiş çaresizlik durumuna ne kadar benziyor, değil mi? Tam olarak o. Yani defalarca deneyip başaramayınca ya da başarısız olacağını o kadar inanıyor ki artık denemeyi bırakıyor. İşte tam o umutsuzluk anında bilgi hoca e, dersi bırakıyor ve tahtaya bir şey çiziyor. Dar boğazlı bir şişe ve içine sıkışmış bir kuş. Hmm. Soru basit görünüyor ama aslında kafa karıştırıcı. Şişeyi kırmadan, kuşa da zarar vermeden onu oradan kim çıkarabilir? İşte burası ilginç. Öğrencilerin ilk tepkileri senin o problem çözme makalesinde anlatılanlarla çok örtüşüyor aslında. Nasıl yani? Hemen fiziksel, böyle elle tutulur çözümler düşünüyorlar. Şişeyi dikkatlice keselim, kuşu bir yemle dışarı çekelim falan. Mantıklı gibi duran ilk akla gelenler. Evet. Ama hocanın koyduğu o kırmadan ve incitmeden şartı var ya, işte o problemin aslında fiziksel düzlemde çözülemeyeceğini fısıldıyor sanki. Hmm, doğru. Çözüm başka bir yerde. Başka bir yerde aranmalı. Bu genelde bizim de yaptığımız bir şey. Yani soyut sorunlara ille de somut çözümler arama eğilimimiz. Ve o çaresizlik anında öğrencilerden biri belki biraz da bıkkınlıkla, hatta alayla, onu oraya kim koyduysa herhalde yine o çıkarabilir diyor. İşte kilitan bu değil mi? Çünkü hoca bunu büyük bir ciddiyetle onaylıyor. Elbette diyor. Çok beklenmedik bir an. Çünkü çözümün basitliği neredeyse sinir bozucu. Aynen öyle. Ve hocanın açıklaması tam bir aydınlanma anı yaratıyor. O kuş yani o Arapça çok zordur ya da ben bunu yapamam düşüncesi. Evet tamamen talebelerin kendi zihin şişelerine koydukları bir vehim bir ön yargı. Şişe zihinleri kuşsa o kendi yarattıkları engel. vay canına onu oraya koyan irade kimse, çıkaracak olan da odur diyor hoca. Bu senin notlarındaki o içsel kontrol odağı kavramıyla birebir örtüşüyor. Güç ve sorumluluk tamamen sana geri dönüyor. Evet, dışarıdan bir sihirli değnek beklemek yerine. Aynen, anahtar sende. Bunu fark etmekle ilgili bütün mesele. Peki, tüm bu kaynakları şöyle bir harmanlayınca ne anlamalıyız? Kıssadan çıkan hisse çok net aslında. Zihnimiz hem en büyük hapishanemiz olabilir hem de en görkemli sarayımız. Çok doğru. Bir hedefe bir işe bu çok zor ya da daha kötüsü bu imkansız dediğimiz anda aslında şişeye kuşu kendimiz koymuş oluyoruz. Kendi elimizle. Peki senin notlarında bahsettiğin o erteleme alışkanlığı, o da aslında bu şişeye konmuş bir kuş olabilir mi? Ne dersin? Kesinlikle olabilir. Yani ya başarısız olursam korkusu, henüz yeterince hazır değilim düşüncesi, bu çok büyük bir iş algısı. Bunların hepsi kendi koyduğumuz kuşlar aslında. O işe başlamamamızı engelleyen düşünceler. Peki pratik olarak ne yapabiliriz? Kıssa ve diğer notlar birleşince hangi stratejiler öne çıkıyor? Ee, birkaç tane önemli şey var bence. İlk olarak otomatikman bu zor demeden önce bir durup sormak. Bir dakika neden zor geliyor bana bu? Bu zorluk algısını yaratan hangi düşüncem veya inancım? Kendini sorgulamak yani. Farkındalık yani ilk adım. Kesinlikle. İkincisi, senin notlarında da vardı tıkandığımızı hissettiğimizde bilinçli bir mola vermek, hatta sadece zihinsel değil belki fiziksel olarak ortam değiştirmek, bakış açısını değiştirmek için bu genelde şart oluyor. Evet, o kısır döngüden çıkmak için. Aynen ve belki de en dönüştürücü olanı kısa'nın o alt metninde yatan fikir, neden olmasın zihniyetini benimsemek. O çok hoşuma gitti. Otomatik yapamam tepkisi yerine. Evet, onun yerine peki nasıl yapabilirim ya da en azından bir denemeye değer mi acaba sorusunu sormak. Bu küçük zihinsel kaymalar bile o şişedeki kuşu çıkarmak için gereken iradeyi besleyebilir. İrade dediğimiz şey de belki devasa bir güç değil de sadece o ilk adımı atma, bakış açısını değiştirme cesareti belki de. Dağı yerinden oynatmak değil de dağı tırmanılabilir bir tepe olarak görme becerisi. Bir seçim yapma eylemi. Engeli tanımlayan bizsek, çözümde bizde. Çözümün anahtarı da bizde. Dış koşullar tabii ki etkili, bunu kimse inkar edemez ama onlara verdiğimiz anlam, onlara gösterdiğimiz tepki Tamamen bizim kontrolümüzde. O zaman özetle şunu söyleyebiliriz. Bu derinlemesine inceleme bize gösterdi ki karşılaştığımız pek çok engel ister yeni bir dil öğrenirken, ister büyük bir projeye başlarken, ister kişisel bir hedef peşinde koşarken olsun dışarıdaki gerçekliklerden çok kendi içimize ektiğimiz, kendi içselleştirdiğimiz sınırlamalarla ilgili. Hı hı. Şişe de bizim, içindeki kuş da bizim. Ve evet, onu oradan çıkarma gücü de bizim irademizde yatıyor. Aynen öyle. O halde sana, bizi dinleyen sana son bir düşünce bırakalım. Tüm bu konuştuklarımızdan süzülen bir soru olsun bu. Şu an senin zihin şişende, belki farkında bile olmadığın, kanat çırpan, çıkarılmayı bekleyen hangi kuşlar var? Hmm, güzel soru. Belki mükemmelliyetçilik kuşu. Belki değişim korkusu, belki sadece eski işe yaramayan bir alışkanlık. Onları oraya kimin koyduğunu artık biliyorsun. Evet. Peki şimdi ne yapmayı seçeceksin? İşte üzerinde düşünmeye değer soru bu.